Refah bizi bitirir, onu size söyleyeyim. Artık Anadolu'dan gelen insanlar az çok iş sahibi oluyor, cetlerine para giriyor, istediklerini yiyorlar, istediklerini giyebiliyorlar. Ama inançsız, idalsiz, tarihsiz, kültürsüz bir nesli refah yok eder, tüketir, bitirir. Bunun mutlaka bu maddi zenginliğin manevi zenginlikle dengelenmesi lazım. Eğer bu, bu tutucu manevi denge, bu ruh dengesi olmazsa bu refah, bu servet, bu zenginlik milleti bitirir, tüketir. Fakirlik bizi yaşatır, ama zenginlik, refah bizi bitirir. Bunun karşısında işte maddi kalkınma, maddi kalkınma işte milli servetimiz 10 milyo şey 10 bin dolara geçti bilden işte 15 bin dolar işte 23 2000, 2000, 2023'te. 25 mil, şey, bin dolar olacak kişi başına düşen milli gelir falan bunlar boş şey. Bu Peygamber Efendimiz'in hayatını düşünün. O zaman Medine'nin milli geliri kaç dolardı? Hepsi fakir olarak başladılar. Ama Allah aşkıyla şey oldular. Allah sonra nimetini verir merak etmeyin. Kimse aç kalmaz bu dünyada. Böcekler de aç kalmıyor, çekirgeler de aç kalmıyor. Hep böyle maddi şeyin hesabını yapıyorlar. Bak başka bir hikaye anlatayım kusura bakmayın ben. Fazla şey etmeyeyim, bitireceğim ben. Maksat şey değil, sadece Yaman dedeyi anlatmak değil. Yaman dedenin şahsında bizi kendimizi anlatıyoruz. Ne olacağız, Nereye gideceğiz, nasıl olacağız, nasıl, nasıl olmanız lazım? Çıkmış adam serserimin bir tanesi, da kimdir diyor. Var mı dünyada eğitim görmüş ve kendi tarihi büyüklerine Milletin ulularına, kimmiş bu adam diyen bir, bir İngiliz işittiniz mi, bir Alman işittiniz mi? Bir İngiliz de diyor ki, şey sormuşlar ona, Hindistan'ı mı feda etmek istersiniz, Shakespeare'ı mı feda etmek istersiniz? Yani hangi ikisinden birini vermek gerekirse, hangisinden vazgeçersiniz deyince, demiş ki Hindistan'dan vazgeçeriz ama Shakespeare'den vazgeçmeyiz. Shakespeare gibi bir düşünürü yetiştiren bir millet, her zaman Hindistan gibi sömürgelere sahip olabilirler. Mevlana kaç tane Mevlanası var dünyanın kaç tane başka milletler kaç tane bırakmayın sadece Mevlana değil. Bu Evliyalar şehridir burası ya memleketidir ülkesidir. Biz kendi gücümüzle mi yaşıyor Türkiye zannediyoruz? İşte onların feyzleriyle, onların gelen ruhuyla hala tavşanın suyunun suyunun suyunun suyudur. Yaşadığımız hayat. Buna rağmen hala şehitlerle veliler tutuyor bu milleti, bu ülkeyi. Yer altındakiler bizden daha sahip bu memlekette merak etmeyin. Bu kültürü yıkmadıkça bu milleti yok edemezsin. Kültür, aa işte küllenmiş. Biz, bizim de onu savurup canlandırmak, yeniden hayata geçirmek lazım. Mevlana Osmanlı'yı kuran bir şey ya Süleyman Çelebi Var mı Süleyman Çelebi? Adam mevlüt düşmanlığı yapıyor. Din adamı üstelik ya. Vahiz veya efendi, Mevlüt'te neymiş diyor falan. E peki sen neysin? Bunu soran yok. Bak kendi kültürümüze, kendi milli değerlerimize, Yahya Kemal'in diriyle konuşuyorum. Buradan sonra bırakacağım zaten. Söyle söyleyeyim size. Diyor ki bir kırık mezar taşımızı İpek bohçaya sarılmış sakalı şerif gibi korumayan bir korumayı bilmezsek 100 sene sonra bu ülkede İslam'dan ve Türklükten söz edilemez diyor. Tüketiriz. Bir kırık mezar taşı. Türk ipek bohçaya sarılmış sakalı şerif gibi korumakla yükümlüdür. Ben de size söylüyorum düğününüzü davul zurna ile yapacaksınız. Atalarınız nasıl yaptıysa onun için. Tarihine sahip olmak demek, tarihten gelen mirasa sahip olmak demek. Çağırıyorlar bizi bir düğün salonuna, bodrum katta. Ulan biz Türk evine geldik, Müslüman ya, hacı. Dede hacı, anne hacı. Yenin tarafı da sekiz defa hacca gitmiş, otuz defa ünleye gitmiş. Kız tarafı da öyle gitmiş. Düğüne gidiyorsun ki, gavur müzüğü. Gümbür, gümbür, gümbür açıyorlar bunu. İyice bir dayak yiyorsun, çıkıyorsun dışarı. Of be yavaş. <gülüyor> bu, bu nedir bu ya? Eğlenmeyi de bilmiyorsun, ibadeti de bilmiyorsun. Bu, nedir bu kendinden yabancılaşma? İşte yabancılaşma budur. Milletin kendi kendine yabancılaşmasıdır. Bir şeyde sizinle beraberdik değil mi? Sultanahmet'te bir iftar saatinde. Birinci gün. Program yapıyoruz televizyonda iftar programı çağırdılar git sordu işte bak parti sordu hocam dedi bu kalabalık nedir burada dedi ne arıyorlar bunlar bu saatte dedi vallahi bilmiyorum <gülüyor> ama herkes var kendilerini arıyorlar kendimizi arayacağız ve kendimizi bulacağız hepinizi saygıyla selam. Ben Mustafa Özdemaz müştadımıza e, de, şükranlarımızı arz ederiz. Çok şahane çok tatlı güzel bir derleme dedemizle de alakalı kitabı var Kırk Kandil e, oradan size küçük bir şey aktarayım e, çok, e, zahiren küçük ama çok kıymetli bir şey bir zamanlar Selimiye Cami imamlığı yapan Fahri Duran hocamız anlatıyor 1982 yılında Hicaz'dan Hac'dan dönüyoruz Halep'te Zekeriya Aleyhisselam'ı ziyaret etmek istiyoruz. Fakat Suriye polisi Halep'in içine bizi bırakmıyor. Yasak diyor, şehrin içine giremezsiniz. Kafile başkanıyım, bir çare bulmam lazım. Polise dedim ki, beni başınıza götürün. Başkomiserle görüşmek istiyorum. Taal, gel dediler, götürdüler. Başkomiser'e, başefendi dedim. Hacdan dönüyoruz, hacılar aç. Onlara Halep'te bir yemek yedirmek istiyorum. Ayrıca alışveriş de yapacaklar. Suriye'nin döviz sıkıntısı var. Yemek alışveriş falan derken para girecek şehre yumuşadılar. Bırakın gitsinler dedi komiser. Hareket ettik, Haneb'e girdik. Zekeriya İslam caminin bulunduğu yeri bilmiyoruz. Orada birisine sorduk. Oho dedi. Orası epey uzak. 50 riyal verirseniz götürür. Aman dedik sen bizi götür de 50 değil yüz riyal verelim. Götürdü, gittik, vardık. Büyük bir külliye, camiye girdik her direğin dibinde bir adam var, sesli sessiz, kimisi Kur'an okuyor, kimisi ilahi, kaside filan derken bir de baktık, o direklerden birinin dibinde bir adam bir Arap Türkçe bir kaside söylüyor. Bir Arap, Türkçe bir kaside söylüyor. Ama yakıyor, kavuruyor etrafı. Söylediği kaside şu yak sinemi ateşlere, efkanıma bakma evet. Ruhumda Ruhumda yanan ateşe Viranıma bakma Hiç sönmeyecek aşkıma imanıma bakma Ağlatma da yak Halide Rişanıma bakma Allah Allah Şaşırma kalma eyvallah. Ee, İnşallah Sedat Bey <gülüyor> Devam edecek eyvallah. Neyse sonra adam kasideyi bitirince Yanına vardım Sen bu kasideyi kimden öğrendin dedim Aa edersiniz. Önce Türk müsünüz diye sordum. Hayır dedi. Arap Peki bu kasteyi nerede öğrendiniz? Burada dedi. Suriye'de. Allah Allah dedim. Bu kasteyi bizim Yaman dedemizin siz kimden öğrendiniz? Urfalı bir tır şoförü var. O belli etti bana. Allah Allah dedim. Bizim dedenin manzulesi Halep'te. Zekeriya Aleyhisselam Camii'nde hiç Türkçe bilmeyen Güzel sesli bir arabın ağzından alemi yakıyor, kavuruyor. Suman ama, Sedat kardeşimiz de Ufal hocam, Alfetili. Evet. Bir yıl 1988 Alfetili doğdu. Bir sene İran'da bulunmuş, santur için gitmiş. Dokuz yıldır hacette bir tarihde okuyor. <Gülüşmeler> hı, hı. Şey, çalışması belagat adında. Şimdi Amal Kahyal diye kalan mizikler bir şey çıkardı İnşallah Hazreti Yunus çalışıyor şu an. Bir Yunus çıkaracak. Öyle erenlerle devam edecek. Biz de yine erenlerle devam edelim. Fatih Çatlak hocamızı lütfen. Arz ediyoruz Efendim zaten Fatihaları, salatu selamları siz getirdiniz bol O yüzden hemen bendeniz başlıyorum fakat biz kıymetli hocamla böyle, tam Sadık abi başladığında, Sadık Müstah'ın yani abim diyorum, manevi abi olarak kabul ediyorsunuz. Ee, yak zihnemi, ateşlere, efkanıma bakmayı okusaydınız keşke, hocam gitti ben az evvel. O sırada da siz bunu okuyunca, hocam aldı kağıdı bende tamam dedi, bu derden bir <gülüyor> Fakat devamını da lütfederseniz, ben de bizi, benim gözlüklerim yok alım. Eğer evet, o zaman ben o yapacağız. Abuzdur'a ne yapacağız? Eğer o zaman. Ben bu şiiri Nurettin Bey'e okudum. Topçu ya. Allah Allah. Bu Fuzuli gibiydi. Ancak Fuzuli bunu söyleyebilirdi. Ya cinname ateşlere, ateşlerime bakma. Ruhumda yanan ateşe, niranıma bakma. Birçokları hicranıma diye okuyorlar. Değil efendim. Niran sönmeyen ateş demektir. Zaten ondan sonraki şey geliyor. Yani onu, evet. o kelimenin devamı gibi geliyor. Niran yani ateş, genel anlamda ateştir. Yakıcı şey, ateş demektir. Işte. Ama niran Arapça'da, nar Arapça'da ateştir, niran sönmeyen ateştir, devamlı, sürekli. Ruhumda yanan ateşe niranıma bakma, hiç sönmeyecek aşkıma, imanıma bakma. Ağlatma dayak, hali perişanıma bakma. Ağlatma ki alamımı tahfife de başlar, ağlatma serinletmededir bağrımı yaşlar. Rahmet sakın, acımayın. Rahmet sakın, gerçi dayanmaz buna taşlar. Ağlatmadayak, daya hali perişanıma bak. Buraya dikkat edin. Yaşlar akarak belki uçar zerresi aşkın. Ateşle yaşar, yaşla değil yaresi aşkın. Yanmaktır efendim biricik çaresi aşkın. Ağlatma daya hali perişanıma bak. En çok sevdiğiniz şiir hangisidir dedim. Leyla hanımın dedi bir beyti var onu çok severim dedi. Okudu hoca. Leyla kurunu, ateşi da kebab et. Cuzakta koyup yapma anı nara ilahi. Bu şair Leyla hanımın bir beyti. Yaman dedenin en çok sevdiği şiir buymuş. Ve kendisi Herkes ona ''Yaman'' dedi, ''Yaman'' dedi, falan ''Yaman'' dedi, kendisi ''Yaman'' dedi, kendisi ''Yaman'' dedi, kendisi ve yanarak gitti vefatından 3-4 gün önce Ahmet Kahraman ve Bekir Toparoğlu ve kardeşim abidim, 4 kişi ziyaretine gittik bir pazar günü, hocaya gidelim dedik ya epeyce gitmedik, ne alemde ateşi yüksektik. 41 ateş, 40-40'ın kırk üstünde. Aşağı yukarı 3-4 ay o yüksek ateşle yaşadı. Ve o ateşi düşüremediler öylece can verdi. Gittik, hocam dedim çok ateşte yanmıyorsunuz. ve ne yapalım dedim. Doktorlar geliyorlar, bakıyorlar, ilaç veriyorlar. Ateşim düşmüyordu dedi. Ve o ateşle öyle gitti. E, cenazesinde de bulunduk. Allah rahmet eylesin. Evet buyurun. Hadi benim list, bu da açıklamalarıyla, hocamın sohbetleriyle inşallah şifaya vesile olur. Ama tabii bu beyitleri okuduktan sonra, dinledikten sonra maddi şifa, şifanın her türlüsü şifadır. Maddi ve manevi insana zaten muhakkak sıhhiyet eder. Efendim tesir eder. Şimdi arz ederim. İnşallah vesile olur. Önleriniz o yüzden ses falan da olmadığından daha fazla sizi rahatsız etmiyorum. şöyle bir girizgah yapmak istiyorum. Çalıştım, bir beyit şerh edeyim, işte bir bakayım, bir nutkunun hiç olması Yani burada Yaman Dede adına konuşmak için değil. Yaman Dede gibi bir zata bilgâhane kalmamak adına ne yapabilirim diye hakikaten de o niyette hazırlandım. Fakat bunlar aynen duyurulduğu gibi. Burada talebeliğini yaşamış ve bizlere hoca olmuş kıymetli üstadımızın duyurdukları <gülüyor> gibi hakikaten sanki hazretin nutuklarını bile okuduğumda kirletecekmişim gibi bir hisse kapılıyor bu yani bu bir hakikat kendi içimden atamadığım bir duygu sanki ağzımıza yakışmıyor gibi bir hal alıyor hani eskiden ah ah dediğinde kişilere sen aşık mısın sen de ah diyecek ağız mı kesesin derlermiş ya bizim annemizde ah demek senin ne haddine derlermiş avamın arasında Cenab-ı Hakk'ın zikri Allah'tır sadıkların meyanında eyvah'tır aşıkların katında ah'tır sen kim oluyorsun da ah diyorsun derlermiş ya şimdi insan biraz bu acziyeti yaşıyor fakat bir yandan da hem Osmanlı Rütoppaş Hoca Efendi'nin anlattıklarından hem kıymetli üstadın anlattıklarından bende şöyle bir hissiyat var o hissiyatı sizlerle paylaşırsam belki sohbet havasında olmuş olur. Neticede kıymetli hocalarımızı toparlayarak bunu belli bir kıvama getirecektir. Kimin olduğunu bulamadığım bir beyit var. O beyt hatta içimizde kıymetli dostlar da bilir o vaazını. Galiba Şemsettin Yeşil de bunu. Rahmetli vaazında efendim ahlak konferansları adı altında. Çünkü devir farklı bir devir olduğu için aslında sadece din ve iman anlatıyor. Gerçi din iman da ahlaktan ibarettir. O da ayrılmayız. Orada kullandığı sesinden işittiğim, fakat arayıp kim yazdı diye bulamadığım müthiş bir beyit görmüş idim. Sadık abime de, Sadık hocama da hatta arz etmiştim. Nara aşkın benden öğren tabe estiği suzunu. Ben ana pervaneden evvel yanan pervaneyimdir. Beyit beni çok dehçete düşürmüştü. Şunu açıklamadan, açıklama ihtiyaç yoktur ama belki çok genç arkadaşlarımız vardır diye. Şimdi Osman Hoca Efendi bir şey naklettiler. Hani ihbalden hatırladınız. İşte bir güvenin kelebeğe sitemi veya arzı hali. Ya sen ne güzel uçuyorsun da bu pervanede. O da sen benim bu güzelliğime bakıyorsun ama bak kanatlarımın haline bak. Yanlış diyor ya. Bu beyt bundan da ileride bir şey anlatıyor. Narı aşkın, benden öğren tabi esdi suzunu. Bu aşk ateşi nasıl yakıcı bir ateştir? Nasıl yakar adamı? Sen diyor gel benden öğren. Sen kimsin? Bakın şöyle bir ifade. Ben ona pervaneden evvel yanan pervaneyim. Şimdi sen pervaneyi görüyorsun. Ateşe gidiyor yanıyor vaziyette. Sen onu ateş mi zannediyorsun? Ben o pervaneden evvel yanan pervaneyim. Ateş görmüyorum şimdi bendeniz Yaman dedede bu hali aynı bunu da teyit edecek şekilde bir ne ifadesini, kendisinin bir arza hali, kendisinin bir efendim e, ifade şekli olarak neyi anlatması neyi anlattığını bizim burada bile anlamamız hakikaten müstesna bir şahıs olduğunu gösteriyor. Yine hocamın İlk konuşan Osman Nuri Topbaş hocamızın ifadesinden kıymetli üstadım, birçok hususta da kendisinin feyizine hakikaten mazhar olduğu, birçok işime güzel işime vesile olan kıymetli üstadım Emineşik hocamın sözlerine birazcık daha bu jenerasyondan olarak birkaç katkıda bulunmaya sizler için gayret etmek istiyorum. O da şudur. Hakikaten de hoca Kıymetli hocalarım ve kardeşlerim. deniz, gönül olduğu oldu şevkinden boyandım ya Resulallah. Bu nutku okurken hani neyi kaybettik diye insan düşünür ya. İnsan evet hakikaten ya bu sevgi yok bizde var mıdır yok mudur vah vah ne kadar seviyormuş falan ötesinde çok berrak bir şey gördü. Nedir o? Erkek gibi ağlamasını bilen bir insan diyor. Erkek gibi ağlamasını. Şimdi buradan madem ki bir tenkit yapılıyor, Bendeniz hocamızı bu hususta yalnız bırakmak istemem. Bendeniz'e tenkitle beraber bir şey anlatmak istiyorum. Çocukluğumdan beri elhamdülillah, Bendeniz'de mevhid arasında birçok cemiyette bulunmuş bir insan. Hatta bu ilahi, ilahi diyorsam aslında bu nutku, Bendeniz hanım mevhidlerinde duydum. Dört yaşındayken, üç yaşındayken hanımların aralarında okudukları mevlütleri. Yaşımız tuttuğu için girebiliyorduk. <gülüyor> efendim, orada ayılanlar, bayılanlar falan filan. Fakat bir şey söyleyeyim efendim. Hanımlar erkek gibi mevlüt okuyordu. Şimdiki erkekler hanım gibi mevlüt okuyor. Gerçekten de böyle. Evet. Yani bir hanımefendi bir perde alırdı böyle Meda ya derdi ses böyle. Yani aslanım dersi böyle yani. Hanfendi erkek gibi okur. Burada da bir erkek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem muhabbeti. Hani bazen diyoruz ki ya biz çok mu müşkil peşendiz? Hakikaten çok mu Affedersiniz. Haşamızda kılçıklık yapıyoruz. Fakat şu 20-30 senedir bakıyorum. Ben deniz bizzat sesli yayıncılıkta da bulundum. Süpervizörlük diyorlar, yönetmenlikte diyorlar. Ne dersiniz diyeyim? Ben tiyatroları yaptım. Çocuklar için yapılan ban tiyatrolar, 95'te, 96'da ben bu, deniz bu sektörde çalıştım. Şöyle bir efendimizi anlatırken, birden erkeklerin bir hanımsı tavrı oluyor. Hanımları küçük görmek için değil ama her şey yerinde. Ya bakıyorsunuz, hafız oluyor, güzel okuyor. Fakat yandım, ya Resulallah falan gibi bir tuhaf, izah edemeyeceğim tuhaf inlemeler, sesler... Veya ne bileyim, ya Habibim sen bana falan gibi. Yani nasıl bir şeydir? Hocam diyor, buyuruyor ki davul zurnar falan, düğünlerimiz öyle olsun diyor da. Bizim Ahmet Gölge'nin eski kadim üstadlara yetişmiş olan birisinin bir sözü var. Mevvit dinliyordu bir yerde. Oğlum hafıza baktı dedi, neye çevirdi burayı dedi. <gülüyor> Efendim hakikaten bu bir ciharit ya, bakın. Yani bunu bir toplumun yansıması olarak nasıl ki topuktan da kanalsanız, buradan da kanalsanız, lokasif aynı çıkıyor. Yani meseleyin mus musiki olarak bakmayın. Haman canım müziki derdimiz falan demeyin. Aşkın erkeksi yapan bir tarafı var. Yani aşka irle bir cinsiyet e, nispet etmek istenirse, hanım da aşık olduğunda er gibi oluyor, erkek de hakiki aşka kavuştuğunda hakiki er gibi oluyor buradaki erlik, övünmek manasında değil. Yani huvallahüllezîlâ ilâhe illâ hûdaki o erkil olma, yani etkileyebilme, tesir edebilme hali, devamlı tesirde kalmanın güzelliği var. Yok değil. <gülüyor> tesir ederse var ama. Ateşin de yakıcılığı var. O sebepten ne deriz biz mesela? ateş Suzan deriz. Hem yanan demektir hem yakan demektir. Şimdi öyle bir aşk oldu ki, oluştu ki, bizim Yaman Dede'de gördüğümüz Yani bendeniz okuduğunda Şu zaten bir kere müzikiyi buyuruyor Geçenlerde bir arkadaşımızı okudum Biraz böyle mefa-i yürün, mefa Hani vezrine göre okudum Kendi içerisinde bir ahenk var bir kere Bu ahengi okumadan Etmeden, anlamadan Bunu teferruat gibi görürsek insan inanın arkadaşlar bendeniz kendimi anlatmak için buraya çıkmadım ama şahsi tecrübelerimden de samimi bir şeyi aktarmak için söylüyorum, arz ediyorum. Yine çocukluğumuzdan beri birçok medresede kesik bacaklı İsmail Efendi'le tutumda ya erişebildiğimiz miktarda. Haşa bu huzurda bunları konuşacak kıvamda değilim ama kendi çapıma göre. Hep hoca efendilerle kıymetli zatlarla görüştük, ettik. Fakat şu şu da sanki kaybolan hadiselerde. Biz e, bu ilmi noktadaki bu tavrı efendim insanların içine gönlüne hitap edebilecek tarzı tamamen kaybetmekle karşı karşıya kaldı. Ezanlar, Ezanlar bile değişti. Ruhu etkilenmesi değişti. Ve şuradan geleceğim bir başka mevzuya geleceğim. Musiki'den edebiyata doğru bir sıçrama bir atıfta bulunacağım. Şöyle ki, ben hep Kur'an-ı Kerim'in manası olsun, hadisin nebevi olsun, eski eserlerin okunması olsun. Çocukluğumdan beri bu derslerle uğraşan bir insan. Yani ilk okul dörtte kendi ilkokulumunda hocam sen vereceksin din dersini diyordu. Kendisi dışarı çıkıyordu, ders veriyordu Dini anlatmakla olabileceğini zannetmiştim. Lise son, üniversite sınavları, üniversiteye bire girdiğimde şunu fark ettim ki bu insanların lisanı ölürse bunlara siz din anlatamazsınız. Lisan çok mühim bir şeymiş. Açın bakın. Allah Adem'e eşyanın isimlerini öğretti. Heyet tefsiri bu. Neresi olduğunu da söylemeyeceğim. Hangi heyete ait olduğunu. En baba Arapça bizden sorulur diyen cemiyete ait bir yer burası. Bu iddiadalar. İlim bizdedir diyenler. 2009 baskısı. Meal hocam. Adem'e eşyanı isimlerini öğretti. Parantez açıyor. Kalbur, kepçe. İşte ne? Kazma. Bunları öğretmiş. Şunu samimi söylüyorum. Şuradaki konuşmada bir peygamber aşını dinlemek üzere hatta kendisini belli noktalarda tatmin etmek isteyen insanlara çırpınır mahiyette. Hele bu ses tonuyla da çok uyuyor. Şunu arz etmek istiyorum lisan ve musiki olarak birleştirdiğinizde bu küçük görülecek bir şey değildir. Bu küçük görülecek bir şey değildir. Yani insanların şu anda tefsir okumaya ihtiyaçları vardır, Kur'an'ı öğrenmeye ihtiyaçları vardır. Fakat soruyorum size, konuşmak için havaya muhtaç olmak gibi lisanı olmayan bir millet bunları nasıl anlayacaklar? Siz de bana onu söyleyin. Mümkün değildir böyle bir şey. Ve olmuyor da zaten Bugün Kur'an-ı Kerim ve allerinde de aynı sıkıntıyı çekiyoruz. Dolayısıyla Yaman dedenin dahilek ya Resulallah, şiirini okumak bizim ilmi hayatımızda, İslami hayatımızda nereyi tutar diyen bir insan kendisine şunu sorsun. Senin konuşman için havayı teneffüs etmen ne kadar yer tutuyorsa, senin bulunduğun coğrafyanın insanının yazdığı eserleri bilmen en az o kadar yer tutar. Bu lisanla anlaşacaksın. Bu lisanla bu havayı tatacaksın. Bakar mısınız? Yanar kalbe devasın sen. Bulunmaz bir şifasın sen. Muazzam bir sehasın sen. Dilersen ruh numasın sen. Habibi Kibriyasın sen. Muhammed Mustafa'sın sen. O Habibi Allah Muhammed Mustafa o istifaya gelişteki ahenge bakınız, adım adım yükselişe bakınız. Yanar kalbe devasın sen, bulunmaz bir şifasın sen, muazzam bir sahasın sen. Allah size o gün nimetten soracak, tefsirini yapan müfessirlerin böyle aşıklarından, sadıklarından güzel kayıtlar vardır. Orada der ki, naim diye sana şu an verilen değil, ezelden takdir edilen nimettir ki en başta da Hz. Muhammed'in ümmeti olmaktır. Allah size Muhammed ümmeti oluşunuzdan sual edecek. Diye tefsire koymuşlar bunu. Burada bunu söylüyor. Muazzam bir sehasın sen. Muazzam bir sehasın sen. Dilersen runumasın sen. Dilersen runumasın seni Sadık hocamın edebi kudretine bırakıyorum. Habibi kibriyasın sen. Muhammed Mustafa'sın sen. Dilersen runuma cemalini de gösterebilirsin. Yani rüyada gösterebilirsin evet. ziyaretinde de nasıl olabilirsin yüzün yüz göstermek yani oradan o sehayı biraz tahrike getirilecek var. niyaz şekli var evet evet muazzam bir sehasın sen dilersen rünumasın sen denildiğinde zaten senin varlığın bize yeterince seha ama dilersen cemalinde gösterirsin Kur'an-ı Kerim'de pek çok nimetinden bahseder. Rahman suresi baştan başa onun bize ihsan ettiği nimetleri. Zatların hangi bir nimetini inkar edebilirsiniz, yok sayabilirsiniz gibi. Ama hiçbirinde bize minnet yüklemiyor. Sadece, la مَنَّ Allahu عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ اِذْ بَعَسَ Hükmünlere kendi içlerinden bir peygamber göndermekle onları minnettar bıraktık diyor. Evvelen Muhammed ümmet olduğun için şükredeceksin. Çünkü Muhammed ümmet olduğun zaman bir sıfır galip doğuyorsun bu dünyaya. Daha doğarken bir sıfır galip doğuyorsun. <gülüyor> Futbol diliyle konuşuyorum anlıyor <gülüyor> <Sizin> hani <yiyeceğim? gülüyor> Doarken daha bir, bir, bir sıfır galiple oluyorsun. Şimdi Muhammed'in ne olduğunu size hemen söyleyeyim. Lafa gitip kusura bakmayın. Mekken'in müşrikleri diyorlar ki: Allahum aynka haza hu al min andik fa antir <gülüyor> alayna ajara tan min al-sama. Bu Muhammed'in bize söyledikleri gerçekten hakikatsa ya Rabbi, sen bunları bize hakikat olarak gönderiyorsanız, فَاَمْتِرْ عَلَيْنَ حِجَارَةً مِنَ السَّنَا Gökten üstümüze taş yağdı, bizi helak et diyorlar. O kadar kafirler yani, dikkat edin. Safirin de kafiri, şeddelisi. Yani... Eğer bu Muhammed'e gönderilen hakikatsa biz ona hidayetendir demeleri lazım. Bize de hidayet ihsanı ile demeleri lazım. Fakat üstümüze taş yağdır bizi helak et diyorlar. Diyor. bu isteğe, bu duaya karşı müşriklerin bu duasına karşı gelen ayet ne diyor biliyor musunuz? "Venekan <gülüyor> Allahu muazibuhu ve Sen onların içinde olduğu müddetçe onları helak etmeyeceğim diyor. Onlara azap etme. Bu müşriklere, seddeli müşriklere Allah'ın Allah düşmanlarına Allah'ın verdiği vaat Muhammed'in değerini gösteriyor burada. Ha şimdi size müjdeyi verin. İçinde zerre kadar Muhammed sevgisi varsa azap yoktur. Korkmayın, korkacak bir şey. <gülüyor> zerre kadar Muhammed sevgisi varsa yeter olsun. İşte bundan dolayıdır ki Yaman Dede gibi insanlara, çerhağlara ihtiyaç vardır. Niçin? Bu içimizdeki çerhağı, içimizdeki kıvılcımları uyandırmak için bu sohbetlere ihtiyaç vardır kıymetli dostlar. Birkaç konuşmadır bendeniz muhtelif mekanlarda bunu arz etmeye çalışıyorum kıymetli siz dinleyenlerime. Ve burada da bu sözlerin daha evvel dinleyen kardeşlerimi görüyorum. Fakat şunu da arz edin. Bu sohbetlerin ne kadar önemli olduğunu, belediyeler kanalıyla da olsa bunların gerçekleşmesinin ne kadar mühim olduğuna küçük bir dikkat, küçük bir nazar çekersen herhalde vazifemi yapmış olacağım. Hep Efendimiz zamanındaki fedakarlıkları, o asabi kiramın neler yaptıklarını, ne müthiş insanlar olduklarını anlatıyoruz. Fakat yani bugün latif